Öncelik cehiri vermiştir. Kademe kademe. Der ki şair. Kim verdi hana bu şerbeti? Kim içirdi bu şerbeti şifa ile? Kim kıydı bu sultana? Ne biz bu sultanı kıydınız? Ciğerleri paramparça dökülür. Ve Yakup Paşa namıyla maruf olan o adamın parmakları da dökülür. Ama... Nihayet, Fatih Sultan Mehmet de şehit olur. Ne diyordu Fatihse? Padişah, imtisalu cahidu fillah olubtur niyetim. Dini İslam-ı Mücevret, gayretidir gayretim. Evliyayu enbiyaya istinadım var benim lütfu haktandır hemen Fethi'nu sedhim ey Muhammed mucizat-ı muhtar-ı ahmet muhtar ile Nala, kıl devletini adaletli diye dua ve şiirlerle güzel bir döktür benim bu gayretlerim Fethi'nin arkasında iman yatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanım yatıyor. Benim evliyaya, enbiyaya istinadım var benim. İnancım var benim. Onların yapımlarına inanıyorum. Bu seferler Allah'tandır. Allah'ın müşteri ufak kılan budur, diyor. İşte değerli dinleyiciler, Fatih'i nesle öğretmek lazım. Anaların tekrar Fatih'ler doğurması lazım. Babaların Fatih'leri yetiştirmesi lazım. Çünkü bu vatan bizimdir. Başka bir vatanımız yoktur. barak bayraklar dikilir. Ama gönüller adaletle fethedilir. Bir altını daha çizeceğim. İşgal ayrı, fetih ayrı olaydır. İşgal edersin, sömürü yaparsın. Ama kalplere inmedikçe huzur olmaz sükun olmaz işte batının ahlakı bu bizim ahlakımız bu bir kesit vermek istiyorum batının örfü adetine bakınız bizim örfü adetimize medeniyetimize bakınız batı medeniyeti üç Allah'a inanıyor bir kaynakta ise Allah diğer kaynakta Allah'ın oğlu diye kaynakta Meryem Allah'ın karısı aşağısın maşa. Bizim medeniyetimizde Allah birdir, doğmamıştır, doğurulmamıştır. ona hiçbir şey benke benzer olmamıştır. Bizim medeniyetimizde doğan çocuk İslam fıtratına doğar, günahsızdır. Bu çocuğun ermeden ölürse Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa. ...Müslüman da olsa cennettedir... ...ama Batı medeniyetinde doğan çocuk günahkar doğar... ...kapaz vafti der günahlarını yıkar... ...aramızdaki medeniyet anlayışı bu... ...Batı medeniyetinde işgal vardır... ...sömürü vardır... ...haksızlık vardır... ...Bağdat işgal edildi bir zaman... Taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Kudüs işgal edildi, kan, kan, kan aktı, solaklardan geçilmedi. Endülüs işgal edildi, yüz binlerce insan kanla girildi. Ama Kudüs'ü işgal etti, Selahaddin Eyyubi. Çocuklara dokunmayın, kadınlara dokunmayın, aman dileyene dokunmayın, dillerine serbesttir dedi. Belli insan savaşı gelirdi, değerleri serbest bırakıldı. Bağdat işgal edildi genç Osman, Bağdat işgal edildi Müslümanlar tarafından, İran işgal edildi Müslümanlar tarafından. Sadece savaş meydanlarında insanlarla savaşıldığı kimsenin ırz ve namusuna dokunulmadığı beş esas can emniyeti mal emniyeti ırz emniyeti din emniyeti korunur kim olursa olsun fetih denir buna batı medeniyeti Vietnam işgal ediliyor binlerce insan Can öldürüldü. Umuru için. Kafaya atom atıldı. Umuru için yetmedi. Yetmedi. Afganistan işgal edildi. Afyon tarlaları, madenleri bol olduğu için hala kan kan kan devam ediyor Batı medeniyeti. Irak işgal edildi özgürlük adına zalim satılamdan kurtarma adına her gün televizyonları seviyorsunuz her gün kan her gün kan her gün kim var işte Fetih İstanbul'un feti, işte Badat'ın işgali işgalle Fetih ayrı olaydır Batı medeniyetinin özünde bu var İslam medeniyetinin özünde bu var diyorum değerli seyirciler Allah tekrar bize fethi nasip eylesin, tekrar bize fatihleri nasıl eylesin şu hadiste bu konuyu bağlamak istiyorum sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki beyaz ev bir mücahit tarafından fethedilmeden kıyamet kopmaz mehdi gelmez diyor sağlam bir hadis Yorumunu dinleyicilere bırakıyorum. İnşallah bir gün o hadisi de görürüz. Said Nursi Hazretlerinin sözüyle ümit var olunuz gençler. Bu istikbal içerisindeki en gül da inşallah İslam'ın sedası olacaktır diyor. Bekleyin görün inşallah.